Boş Yaşam için Teknoloji. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kar ve Buz Merkezi'ne göre Kuzey Kutbu'nda buz kütlesi 15 Eylül'de 3,74 milyon kilometreye kareye ulaştı. Bu miktar bugüne kadar ölçülen en düşük ikinci seviye. Kuzey Kutbu buzullarının 3'te 2'si yok oldu ve 10 yıldır bu düşüş ne yazık ki devam ediyor. Greenpeace gemisi Arctic Sunrise aktivistlerden ve bilim insanlarından oluşan bir ekiple buzulların erimesini belgelemek ve bölgedeki deniz yaşamını incelemek için kuzey kutbundaydı. Gemide bulunan Greenpeace İskandinavya Okyanus kampanyacısı Laura Meller 30 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Zirvesi'ndeki dünya liderlerine seslendi. Buzulların hızla yok olması gezegenimizin tükenmesine ne kadar yaklaştığımızın en üzücü göstergesi. Kuzey Kutbu eridikçe okyanus daha fazla ısıyı emecek ve hepimiz iklim krizinin yıkıcı etkilerine daha fazla maruz kalacağız. Kuzey Kutbu buz örtüsünün acil korunmaya ihtiyacı var. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Zirvesi'ndeki dünya liderlerinin iklim kriziyle mücadelede okyanusların rolünü anlamaları gerekiyor. Sağlıklı okyanuslar, okyanus tahribatı ve iklim krizinden etkilenen topluluklar için hayati öneme sahip. Gezegenimizin iklim kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az %30'unu korumamız gerekiyor, dedi Greenpeace kampanyası. Fatsa ve Doğa Çevre Derneği, ordunun Fatsa ilçesinde kurulmak istenen Altın Tepe Altın Madeni işletmesi Kapasite Artışı ve Atık Barajı projesinin ÇED olumlu raporuna itiraz etti. Bölgede 2019'da faaliyet yürütmeye başlayan maden şirketi bölge halkının itirazlarına rağmen maden alanını iki katına çıkarmak ve sözleşmesini 2033'e kadar uzatmak için 10 Eylül'de ÇED dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmuştu. Bakanlık dosyayı onaylayarak ilana çıkardı. FATSA Doğa ve Çevre Derneği'nden yapılan açıklamada bakanlık tarafından açıklanan ÇED raporunun FATSA'da yaşanan gerçeklikle hiçbir ilgisi yok denilerek projeden zarar görecek herkesin chat raporuna itiraz etmesi için çağrı yapıldı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre COVID-19 krizinin başlangıcından bu yana insanların kendini korumaya aldığını belirten Georgieva, toplum ve ekonomide köklü bir değişimin gerçekleştiğini ifade etti. Georgieva bu yıl ve gelecek yıl yapılacak eylemlerin nasıl bir dünyanın ortaya çıkacağını belirleyeceğini vurgulayarak küresel ekonomi büyük dönüşüm geçiriyor değerlendirmesinde bulundu. Uzun vadede sürdürülebilir dirençli ve küresel ekonomiye güç veren iş açısından zengin bir toparlanmanın inşa edilebileceğine işaret eden Georgieva, toparlanmayla iklim değişikliğiyle mücadelenin birbirini desteklediğini ve geleceğin pek çok işinin, Yeşil ekonomide olduğunu kaydetti. Georgieva, IMF'de sürdürülebilir finansmanın önemine ve Covid-19 sonrası bir dünyayı şekillendirmek için yatırım yapmanın etkisini görüyoruz diye konuştu Georgieva. Yeşil gazeteden Elif Ünal'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü 1 bölü 25 bin ölçekli nazım imar planını onayladı. Plan Salda Gölü özel çevre koruma bölgesindeki alanın tamamını kapsıyor. Konuyla ilgili Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada Özel Çevre Koruma Bölgesi 1 bölü 25 bin ölçekli Nazım İmar Planı koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkan tanınacak denildi. Hazırlanan planda mevcutta bulunan köy yerleşimlerinin geleneksel dokusunun korunması amacıyla mevcut halinin sürdürülmesinin hedeflendiği ifadelerine yer verildi. Salda Gölüme Dokunma Platformu Başkanı Gazi Osman Şakar, Yeşil Gazete'ye yaptığı açıklamada imar planında özel çevre koruma bölgesinin ikiye ayrıldığını belirtti. Şakar, otel ve pansiyonlarınsa Doğan Baba ve Kaya Dibi'nde bulunduğu bölgelere yönlendirileceğini söyledi. Şakar, Doğan Baba ve Kaya Dibi arasında 1985 yılında yapıldığını öğrendiğim yıkılmak üzere olan bir orman binası vardı. Burayı restore ederek plaj yaptılar. Gölün etrafını da çevirecekler. Gölü kullanıma açacaklar dedi. Söz konusu inşaatın göle 100 metre mesafede ve sit alanı içerisinde yapıldığına dikkat çeken Gazi Osman Şakar. Burada taş duvar ördüler, beton döktüler. Doğal bütünlüğün bozulmaması gereken alana dışarıdan toprak getirdiler, çim ektiler ifadelerini kullandı. Şakar halk plajını ekime kadar bitirmeye çalıştıklarını aktardı. Salda gölünün korunması için uzun süredir mücadele yürüttüklerini belirten Şakar gölün. Biz Salda Gölü'nde plaj yapılmasına, beyaz kumlara basılmasına karşı çıkıyoruz. Salda Gölü uzaktan seyredilsin ve eğer gerçekten Mars'taki toprağın özelliğini gösteriyorsa bu toprak bilim insanları için araştırma laboratuvarı olsun değerlendirmesinde bulundu. Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi. Covid-19 salgını sürecinde durmayan ya da yeniden başlayan çevre talanını ve bunlara karşı yurttaş tepkilerini içeren haberlerin işlendiği bir haritayı erişime açtı. Haritada katledilen ormanlar, kurmaya terk edilen sulak alanlar, çevre kirlilikleri, talan edilen tarihi eserler ve bunlara karşı yurttaşların yürüttüğü eylemler işaretlendi. Toplumcu Mühendisler ve mimarlar meclisi yaptığı açıklamada hazırladıkları haritayı şu şekilde duyurdu.